...katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Bugün üç tane genç arkadaşım diye bir klişe yapabilirim. Ama üç arkadaşım var. Bilmiyorum artık siz beni nereye koyarsınız bilmiyorum. Bir öğrencim var, eski bir öğrencim. Sunay burada. Sunay, kimsiniz siz? Şu an kimler var stüdyoda? Biz yerden yüksek topluluğuyuz... Bugün üçümüz gelebildik. Hepimiz gelmek istiyorduk ama ben Sunay, İTÜ Mimarlık Fakültesinde dördüncü sınıfta okuyorum. Ha ben de İrem, ben de İTÜ Mimarlık'ta <gülüyor> okuyorum. Artık sınıf şey geçti. Ezbe ben de İş Mimarlık'ta dördüncü sınıftayım İTÜ'de. Harika. Ee, öğrenciler stüdyoyu basmış durumda. Ben e, dinleyicilere e, bir hatırlatma yapayım. Ara ara e, biliyorsunuz e, hala e, mimarlık eğitimine devam eden e, girişimci gerek mimarlık eğitim ortamına gerekse de mimarlık bilgisinin kendisine katkı koymaya çalışan konuklarımız oluyor. Bunları tematik bir seri halinde yapmıyoruz ama onların yaptığı işlere önem veriyoruz. Çünkü belki mimarlık eğitimi almamış olan kişilere buradan duyurmak anlamında bu iyi bir hatırlatma olabilir. Yetemediğini düşündüğünüz bazı durumları kendiniz koymak gibi motivasyonu oluyor mimarlık öğrencisinin. İyi ki de oluyor. Bunun için de işte atölyeler, gösterimler, seminerler gibi farklı etkinlik gruplarından organizasyonlar yapılıyor. Ve bunlar da okul içerisinde, okul dışında öğrencilere profesyonelleri ya da konuyla alakası olmayan pek çok insana dokunuyor. Onlara ulaşıyor. Bunlardan bir tanesi yerden yüksek. Bunu biraz konuşacağız diye düşünüyorum. Ben öncelikle mesela şeyi sorabilirim size. Bahsettiğim gibi belki, belki bir 5-6 sene öncesi için bunu bu kadar rahat söyleyemeyebilirdim ama şimdi şunu diyebilirim. Çok fazla öğrenci grubu var. Okul ortamının dışında bir şeyler yapmaya çalışan ve hatta daha fazlasını örgütlemeye çalışan e, bireysel ya da grup olarak çok fazla inisiyatif e, oluşmaya başladı. Daha önceki programları hatırlayanlar e, bunun ipuçlarını bulacaklardır. Sadece İstanbul'dan da bahsetmiyorum. E, başka şehirlerden birbirleriyle bağlantıya geçmiş olan öğrenciler var. E, yerden yüksek onların arasında nerede? Mesela sizin odaklandığınız bir konu, çalışma biçimi ya da yöntem var mı? E, odaklandığımız konu çocuklarla birlikte çalışmak veya Çocuklarla beraber çalışamıyorsak... ...çocukluğumuzu hatırlayarak çalışmak. Hı hı. Çünkü tasarım okulunda okuyoruz ama... Ya ...yaptığımız şeyler bir şekilde birbirine benzemeye çalışıyor. Bir yerden gönderme yapıyoruz. Bir şeyler kısıtlanıyor. Ama çocuklarla beraber çalıştığımızda... ...onlar bir şeyi bambaşka şekilde algılayabiliyor. Çünkü şu ana kadar gördükleri şeyler... ...bizim kadar kısıtlayıcı... ...veya onlara engel oluşturacak şeyler değil. Bir şey söyle. Neden çocuklar yani? Neden? <gülüyor> <gülüyor> ben mesela bunun biraz aslında... Im... Kişisel olarak hani çocukluğumuzu bırakmaya daha hevesli veya hazır olmadığımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Hani kendimiz de gerekirse çocuk oluyoruz bu atölyeler kapsamında ve hani kendim de muhtemelen hepimiz de bundan çok büyük keyif alıyoruz. Ben yani burada yaptığın şey mimarlık ortam bilgisi ve araçlarını aslında çocuk dediğimiz kavramla çakıştırmak ya da çarpıştırmak galiba. Yani direkt çocuklarla da olabiliyor bu. Aynen, ya da ona yakın. Hı -hı. Evet. Onların sınırsız bir hayal gücü var. Hani biz bir şekilde sınırlanıyoruz. Hani sınırlama olmasa bile sonuçta hani birçok şey görüyoruz. Okulda öğrendiğimiz yararlı şeyler bile sonuçta algı anlamında bir sınır yaratıyor. Ama onların sınırsız hayal gücüyle biz kendi mekansal pratiklerimizi birleştiriyoruz. Ve hı hı. ortaya bir şey çıkıyor. Sonunda eğleniyoruz. Hani. Hı hı. Nasıl şeyler bunlar peki? Yani bugüne kadar nasıl şeyler yaptınız? Bugüne kadar üç atölye yaptık. Onun dışında atölye dışı da devam ediyor. Üç atölyenin birincisi Arnavutköy'deydi. Ee, İskambil isminde. İkincisi Aşure Parkı, e, Aşure Parkı demişim. Yoğurtçu Parkı'nda Aşure Şenliği'ydı. <gülüyor> Güzel. Bu Aşure, oldu. Aşure Şenliği'ne gittik. Tesadüfen oldu, spontane gelişti. Orada aileler ve çocuklarla birlikte olduk. Hani spontane bir şekilde ayarlamadan gittik ve orada atölye yaptık. Üçüncüsü Feriköy'de organik pazardaydı. Oradan, pazarcılardan tezgah kiraladık ve bir şekilde o tezgahın üstünde bir tasarım gerçekleştirdik. Dördüncüsü Yıldız Teknik'te Futur Atölye kapsamındaydı. Orada da çocuklarla değil bu sefer genç arkadaşlarla birlikte çocuklaşarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu son bahsettiğin atölye bir sürü ekibinin Aynen. organize ettiği geniş kapsamlı bir atölyenin parçasıydı. Evet. Onları da yakın zamanda yine dinleyenler hatırlayacaktır. Konuk etmiştik. Blog ve podcastte bakabilirsiniz. içeriye daha da iyi anlayabilmek için. Peki sizin ekibiniz yani herkes mesela belli bir okuldan mı? Yani İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri mi? Yoksa başka okullardan da çekirdek kadronun içinde insanlar var mı? Kimler var başka? Adlarını anmak ister misiniz? Sonra vay efendim beni unuttun. <gülüyor> Çoğunluk itülü bizim okulda kuruldu. Ama şu an OTÜ'den bir kişi var ve Bilkent mezunu birisi daha var. Hani duyuldukça bu ismi anılmaya başlandıkça, devam ettikçe daha değişik okullardan kişilerle devam etme katılmaya devam ediyor. Hı hı. Yani İTÜ'den bir sürü insan var ama hepsi mesela mimarlık öğrencisi de değil. Hı. Yani baya bütün şey bölümlerden mimarlık fakültesinden baya var yani. Hı hı. E peki yani mimarlık alanına ya da alanın dışına getirdiği e, açılımlar nedir bir sürünün? Yani yaptıktan sonra işler bir değerlendirme oluyor mu? <gülüyor> en azından size ne katıyor? Ne iz bırakıyor? Çocuklarla bir, bir beraber bir şey yapın. Yok hayır yani. Ha, şey, e, topluluk yani... olmalı. Evet evet böyle bir ee... Sonuçta beraber bir iş yapmış oluyoruz. Herkesin bir görevi var ve o görevi yerine getirmeye çalışıyor. Daha fazla alanlar var. Rol Oral, olanlar daha fazla içerik konusunda bir şeyler düşünmeye devam ediyorlar. Bir yandan çok fazla katılamayanlar ama yandan iş yapmaya devam edenler var. Mesela 8 tane e, kişiden oluşan bir çekirdek kadromuz var. Hı hı. Diğer 6 kişi biraz daha az katılma, katılanlar. Çünkü işte İstanbul'daki trafik durumudur, odur budur. Çok fazla katılamıyorlar ama bir yandan başka işler yapmaya çalışıyorlar. Mesela Walter Benjamin'in daha önce... Erken dönemlerinde çocuklar üzerine yaptığı radyo kayıtları var. Hı -hı. Almanca 14 partlık. Onu Begüm arkadaşımız mesela tercüme ediyor Almanca bildiğinden dolayı. Onu mesela belki de sene sonuna doğru bir yayın haline getireceğiz. Hı -hı. Veya bir seminer düzenleyeceğiz. Diğer işlerde çakışırsa belki onlarla birleştireceğiz. Ya, ucu açık bilmiyoruz. Ama devam ediyor. Yani aslında bence çocuklarla bir araya gelmek çok önemli bir şey. Yani bizim gibi mesela yani öğret ben üniversite öğrencileriyle çocuklar çok ayrı kavramlar hı hı. gibi duruyor benim kafamda yani. Onları bir araya getirip böyle işte birbirlerinden bir şeyler kapmalarını sağlamak yani o güzel bir şey. Bir de şey tasarım alanında şöyle bir şey var benim kafamda. Yani e, insanlar bir ortama geliyorlar hani dünyaya doğduklarında ilk hı hı. ve bir sürü şey anlam veremiyorlar aslında ama her şey böyle. Olduğunu kabulleniyorlar bir süre sonra. Ya yani o bir şeylere karşı çıkma şeyi var aslında. Bizim ya yani ilk böyle e, çocukluğumuzdayken e, şey olmayan yani bizim kafamızda olmayan şeyleri sonradan oluşması falan. Yani onların ilk böyle daha yoğurulmadan önceki hallerinde mimarlık nasıl olabilir? Onunla ilgili bir çalışma yapmaya çalışıyorduk. Ya yani. Orada dert mimarlık mı yoksa mesela şeyi de konuşabiliriz. E, kayda girmeden önce konuştuğumuz mesele mesela Sunay e, şey deneyimini... Açmıştı biraz örnek olarak ee, ilk derse geldiği zaman e, aslında temel tasarım odaklı bir e, şey etüt yapılıyor aslında. Hani herkese bir iş veriliyor daha e, hiçbir konu konuşulmadan ve sen orada bir şey yapmaya başlıyorsun. Mesela o durumun getirdiği bir şey mi bu? Yani mimarlığın içerisinden bu e, sıkıntının ya da dertlenme halinin oluşup bunun sonra çocuklara gidilerek işte onların e, bilmiyorum akıllarında bir şey mi aç. Açmaya çalışıyorsunuz ya da işte bu hayata dair öğrenilmiş olan kalıpları yıkacak onları araçlar mı vermeye çalışıyorsunuz? Kulağına gizli bir şey mi fısıldıyorsunuz? Yani e, oradan mı temellendi e, acaba? Ya da o deneyim içerisinden mesela e, bu durumu paylaşmak ister misin? Ee, birkaç şey anılarım da var. İlk atölyeydi <gülüyor> Güzel. mesela şeyde ilk atölyeydi daha deneme yapıyorduk ve Hani bizim rolümüz aslında bu yaptığımız atölyelerde sadece kulağına fısıldamak. Hani ne Hı -hı. bir şey tanımlıyoruz ne de şunu yap ondan sonra bunu yap diyoruz. Çünkü ilkokulda lisede bize hep bu yapıldı. Hani şu yapılacak dendi ve bunu yapmaya çalıştık. Bir baktık herkes aynı şeyi yapmış Hı -hı. veya aynıye benzer yakın bir şeyi yapmış. Mesela ilk atölyede şey vardı. Çok basit. İskambil kağıtlarını yan yana koyduğumuzda bir kuleyi işaretlerdik. Ve İskambil ismini verdik. Ama onlar... İskambil Kulesi'nden bambaşka şeyler yapmaya başladılar. Hı hı. Bir tanesi mesela şeydi. Hani iki kişi yan yanaydı. Ben aralarındaydım. Ve o iki kişi, iki çocuk birden tasarımlarını bağlamaya başladılar. Çünkü daha uzun bir parça buldular. Hı hı. O bağlanan köprü gibi bir şey oldu. Ondan sonra yere doğru inmeye başladı. Yerin dibine geldiğinde, yani zemine geldiğinde cehenneme inme fikirleri vardı. Böyle uçtular <gülüyor> bir anda. Güzel. Cehenneme inemediler. O zaman nasıl e, ineceğiz? Hani burasını mı kazmak gerekiyor dediler. Ben yani o fısıldama şurada devreye girdi belki de sandalye yerdir dedik hı hı. ve sandalye yer oldu bu sefer sandalyenin altından dolandırıp ro roller coaster yaptılar ya da onun gibi bir şey hatta üstüne otomatik geçiş 100.000 bin TL diye bir absürt bir şey koydular falan hani bir sürü yere uzanabiliyor yani görsel kayıtları hani düşünsel kayıtları bazı eleştirilerde de sahne olabiliyor eleştirilerde de sahne olabiliyor. Peki. Burada anahtar nokta biraz aslında şey örnek göstermemeye çalışıyoruz atölyelerde. Yani çünkü örnek gösterince biraz aynısını yapma eğilimi oluyor ya da işte aynısını yapılması bile. Demek ki hani ulaşmaya çalıştığım nokta bu denerek bir şeyler yapılmaya uğraşıyor. Ama hani yapmak istediğimiz şey o değil. Yapmak istediğim şey onların hani biz ufacık bir fikir verdiğimizde onu alıp başka bir yere götürmesini izlemek. Harika bir ara verelim kısa bir ara. Sonra bir yerden yüksek ekibiyle konuşmaya devam edeceğiz. Bir şeyler dinleyelim.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 Açık Mimarlık'ta e, Kekten The Distance'ı dinlediniz. Her ne kadar arkadaşımız Ezgi rakası gönlünden geçirse de onu bu seferli kırdık. Tekrar e, merhaba. Ezgi, Ezgi kim? Hangi Ezgi? Ezgi Küçükgörü. sizin öğrenciniz, Evet, aynen öyle. Onu da selamlar gönderiyoruz. Ben Hasan Cenkdereli. Açık Mimarlık programında e, biraz önce Sunay'ın e, sunuşuyla beraber e, te, programı tekrardan başladık. Program için bir müzik arası vermeden evvel aslında hangi motivasyonlarla yerden yüksek ekibinin çocuklarla çalışmaya başladığından bahsediyorduk. E, mimarlık, daha doğrusu mimarlık fakültesi, mimarlık fakültesinin içindeki çeşitli bölümlerden öğrencilerin kurduğu bir ekip yerden yüksek. E, ve şeyi konuştuk biraz, temel tasarım eğitiminin e, bizlerde uyandırdığı ya da dürttüğü şeylerin peşinden gidip, Çocuklarda mı bir şey uyandırmaya çalışıyorsunuz siz yoksa çocuklarda bir şeydir gözleyerek tekrar kendinizde mi bir şeyleri keşfetmeye çalışıyorsunuz sorusunu sormak için. Ben onları hazırlamıştım zaten <gülüyor> <gülüyor> ve sordum. Evet. Buyurun. Benim fikrim şu çok kısa anlatacağım. Hı hı. Mesela temel tasarım bizim mimarlık eğitimine başladığımızda aldığımız bizim o lise kafamıza balyozu vuran ilk darbeydi belki de. Hı hı. Çünkü bir anda Türevi İntegral'den geliyorsun portakal kokulu Merlin Mora yapıyorsun. Neredeyiz ne oluyor filan derken bir yandan o çok güzel bir şey. Çarpıcı o, o, o çarpıcı <gülüyor> şeyi vuruyor <gülüyor> ama aynı zamanda bu çok duş Duchamp olmuş bu çok Eşer kokuyor bu çok bilmem ne bu çok niye bir şeye bir şey atfediyoruz ki gibi ama o çocuğun ...bizim yaptığımız Merlin-Morra çalışmasını... ...bilmeyerek yapabiliyor... ...ama onu bir şeye atvetmiyor. Yani Gerçek anlamda mi? sanat da ilkel zamanlarda böyle bir şey değildi. Ona isim koyan biz deriz yine. Yani Modern, şöyle, toplum. şöyle diyebilir miyiz? Çok belirgin doğru ya da yanlışlardan... E, ...kendi... ...bağlamı içerisinde... ...birbirlerinin içine geçişen doğrular... ...ve de yanlışlar alanına falan girmeye başlıyor galiba. Yani benim için öyle olmuştu mesela. Yani Hı -hı. çok birebir... E, ...ABC'de ya da başka... ...bildik cevapların karşılığında... ...aslında tekil cevapların olmadığı başka bir alana bir giriş gibiydi. Yani bütün o bahsettiğin şey de galiba o alanla alakalı. Yani sizin peki evet. yani diğer ekipten insanlar da benzer motivasyonlar değil mi? Yoksa herkesin aradığı gizemli bir şey var mı? <gülüyor> ben soruyu ikisi de olarak cevap vermek istiyorum. Çünkü hani biz de çocuklardan çok şey alıyoruz. Hani onlara da um, bir şeyler veriyoruz diyeyim. Hı hı. Um, yani dediğiniz gibi tanel tasarım biraz... Um, yani gerçekten liseden ve özellikle hani ilkokuldan ve liseden sonra çarpıcı oluyor ve birden hani bir duvara toslamış gibi hissediyoruz. Ama aslında bu bize e, her şeyi böyle çabuk kabullenmemeyi öğreten bir süreç ve e, hani bu çocuklar da istemeden de olsa bir şekilde bir şeyleri kabullenmeyi öğreniyorlar eğitim hayatları boyunca ve biz biraz hani onlara hani bir dur düşün kabullenmeden önce demeyi biraz yani o anda fısıldır. düşünmesi belki imkanlı olmayabilir ama Hı -hı. belki de 4-5 sene sonra biz böyle bir şey yapmıştık. Aa bunda bu şunu okudum bununla bağlantılıymış belki falan diye. Hı hı. Yani o zaman örtüşen şeyler de olabilir. Aynı anda olmasa bile. Hı hı, evet. Yani ben aynen çok katılıyorum arkadaşlarımızı Yani şey insanın yani sonuçta bir şey ürettiği zaman hani kafası açılıyor her zaman. Yani bir gelişim şeyinde sürecinde insanın şey açılıyor işte böyle bütün o sezgileri falan. Yani çocuklarda da o, o çok var yani hani onları böyle açmak gerekiyor sürekli ama bizim yani sonuçta sürekli kapatıcı şeyler yaptığımız için genelde yok resim dersi dünyanın zevkli olması gereken bir şey ya herkesin işte ailelerin yaptığı bir ödev haline Ailelerin yaptığı Aynen. bir ödev yani. Şey peki e yani şimdi bir yandan aslında şey konuşmaya başladık galiba e eğitim politikasıyla alakalı bir şeyden bahsediyoruz aslında standart örgün eğitimin ...bizleri koyduğu bir durumun dışına çıkmayı sağlayacak olan bazı şeylerle uğraşıyorsunuz siz. Alternatif işlerle uğraşan başka örnekleri biliyor musunuz ya da bakıyor musunuz onlara? Ya zaten kuruluş aşamasında bir Finlandiya örneğiyle başlamıştı. O Finlandiya'da birçok çocuklara mimar okulu var ve onlar hı hı. çocuklar 4-5 yaşına itibaren... ...bizim temel tasarımda yaptığımız şeyleri yapıyorlar. Hı hı. Ne bileyim bankacı da olsa mühendis de olsa onun etiyle beraber yetişmiş oluyor... Ölçek konusunda bilgisi oluyor. Hı -hı. Ne bileyim sahilde süzer plaza dikildiğinde en azından tepki verebiliyor. Biz bakıyoruz sadece. Üç günde bir kat çıktılar diye. Hı -hı. Beton Arman dersinde şey yapıyoruz sonra. Her neyse. Ya, o da bir şey. Güzel. <gülüyor> Bizi... Mesajlar ardı arkasında. Ardı ardı <gülüyor> İsterseniz atölyelerden bahsedelim biraz. Olur. Güzel. Yani onun çıkış noktası bence yani şu anlamda önemli. Ee, yani... Bazen bir şeyi sıfırdan yaratıyor hissini kapılıyoruz ya, ya da bir şey çok farklı bir şeymiş gibi geliyor bize. Ama o durumun içinde yani sizin gibi benzer işlerle uğraşan başka ekipler de var. Belki onların bir araya gelmesi, kaynaşması ve hatta başka sivil toplum örgütleriyle de beraber yan yana gelmek ve onların da imkan ve kaynaklarından faydalanmak iyi bir durum olabilir. Buradan da böyle çalışmalar yapan, e, grupların üyesi olan dinleyicilerimize de hani e, sizlerle bağlantı Hı -hı. kurmalarını bir söylemiş olalım. E, biraz örnekleyelim ve sonra da toparlayalım mesela. Yani bir çocuklarla yaptığınız bir de çocuksuz yaptığınız Hı -hı. paylaşmak istediğiniz bir deneyim var mı? E, i̇ki tanesini paylaşalım. Öncelikle yani grubun çalışma şeyinin prensibinin ana özelliklerinden bir tanesi hani ...her ne kadar çocuklarla birlikte olmak istiyoruz... ...heyecanımızı yitirmek istemiyoruz... ...bunları sayabiliriz ilk beş sırada... ...ama asıl çekirdek onların birleştirici ögesi... ...belki de bizim toplumun... E, ...bir şeye isim koyma... ...bir şeyi isimleştirme hevesini... ...belki de onlarda bulmadığımız için... ...onları daha samimi bulduğumuz için... ...onlarla birlikte yapmak... E, ...atölyelerden bir tanesi... ...üçüncü atölyeydi tezgah... ...İrem hmm. anlatabilir onu... ...anteni baya önemli olmuştu... Şey, <gülüyor> <gülüyor> ...atölyede... Güzel... <gülüyor> Böyle şey rastgele objeler getirmiştik işte evimizden böyle bulduğumuz ondan sonra işte ataçtır bilmem nedir ondan sonra onlarla böyle e, yani üç boyutlu işte şeyler üretme objeleri yeniden yorumlamak gibi bir şey yapmıştık işte hı hı. orada getirmiştim böyle bir anten açılıyor falan <gülüyor> bu çocuklarla yaptınız laboratuvardan bunu aynen organik pazarda tezgah alarak oradan konuştuk yetkililerle ve tezgahların üzerinde yeni bir şey, mekan oluşturmaya çalıştık. İşte İrm'in e, anteni merkez haline geldi, her şey oraya bağlanmaya başladı. Hı hı. Birden küçük bir saat, alarmi saat, teleferik oldu. Teleferin altına işte pilav edilmiş plastik tabakların saat olduğu, saatin 28 saatlik bir kadranla olduğu, işte duvara asılmadığı, yerde havuz haline geldiği, kadranların üstüne insanların konulduğu bir hale geldi. Film şeridi şelale oldu filan. Böyle bir şey oldu. Sonunda ne oluyor peki bu? Sonunda değişik bir mekan oluyor ve o o mekan mesela tezgah olmasının amacı da şeydi kendi birçok tezgah kuruluyor arkadan ama biz samimi olarak böyle bir tezgah kuruyoruz orada ve yeni bir ölçeği değiştiriyoruz hani objenin ölçeyi bambaşka bir hale geliyor. Bir de çocuksuz bir örnek. Aslında son yaptığınız atölye gibi abi. Aynen. Yıldız teknikteki atölyeden bahsedelim o zaman biraz. Um, bu biraz çok çabuk gelişti aslında Yıldız Teknik'teki um, bir, fitür, hani bir sürünün düzenlediği futur workshopuna katılmak. Um, hani hemen iki gün içinde etkinlik dosyamızı hazırladık, çağrımızı yaptık ve e, 19 katılımcı edindik. Um, hani kendi çekirdek kadromuza yaptığımız bir etkinlikti ve hani bir üniversite workshopuna çocuk getirmemeyi düşündük. Um, katılımcılar ve biz kendimiz çocuk olduk. Um, hani biraz katılımcılara yine çocuklara yaptığımız gibi aynı şekilde davranarak hani... Amacımızı söyleyerek bazen gizli tutarak bir şeyler söyledik hani küçük küçük ipuçları verdik diyelim. Atölyenin şeyi teması resim, müzik, bedendi. Bunlar bir arada çünkü lise veya ilk <gülüyor> zamanlarında bunlar bize zorunlu seçmeli. Ki bir şeyi seçtirirken niye zorunlu? Bırakırsa o da ayrı bir <gülüyor> Seçmesi konulsa, zorunlu. Seçmesi zorunlu ders olarak verildiği için bunu bir araya getiren bir atölye yaptık. İşte önce kendi bedenimizden oluşan ritimler ondan sonra onların görselleştirilmesi seçtiğimiz müziklerin görselleştirilmesi bütün bu görselleştirilen şeylerin en sonunda yaptığımız bütün o büyük bedeni, çünkü bedenimizi de kullanıyoruz aynı zamanda en sonunda bütün bu katmanların kestiğimiz katmanların ritimlere göre bunların büyük bir bedenini yaptık üç boyutlu büyük bir dinamik stüktür yaptık. Ve ona da aynı zamanda yaptığımız e, görsellerin kolejini yaptık ve en sonunda sunumu ona yansıttık. Harika. Yani bütün bu anlattıklarınıza yani dile gelen şeyleri görsel olarak da blogdan paylaşacağız. Azıcık mimarlık.blogspot.com adresinden siz bizi besleyeceksiniz. Benim anladığım şey şu belki toparlamak için şunu söyleyebilirim. Ee, siz aslında e, mimarlık ve tasarım eğitiminin içinden e, araçları ve düşünceleri kullanarak... ...standart örgün eğitimin içine ve doğrudan aslında kendi hayatlarımıza bir farklılık getirmeye çalışıyorsunuz. Ve bunun da uluslararası alandaki başka örnekleriyle beraber, yani oradan beslenerek ve oradan da... Çünkü ben ile bir ara konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yurt dışından bir bağlantı kurmak vesaire gibi bir durum da vardı bu Finlandiya örnekleri üzerinden. Bu küçük denemelerin her biri... İnatla devam ettiği sürece örgün eğitimin bence bir parçası olabilir. Hatta şimdi artık şey de var yani tek tip bir eğitimden çoklu farklı alternatiflerin de bir arada olduğu bir yani her ne kadar sıkıntılı bir durumda olsak da genel anlamda denemelerin de çoklu olduğu bir ortamdayız. Oraya varabileceğini düşünüyorum ben. Bir yandan da çocuklarla bir şey yapmanın bir yetişkine getirdiği farklılığı bence onun peşinden koştuğunuzu düşünüyorum. Yani i̇ki ana... E, odak üstünden galiba işliyor takipte olacağız meraklısı takipte olmalı e, şey var mı peki mesela size nasıl ulaşacaklar e, ya da e, siz işte birileriyle beraber bir şeyler yapmak istiyor musunuz? E, zaten halihazırda hazırda yapıyoruz Hı -hı. iletişimde olduğumuz gruplar da var ki yapmak da istiyoruz Hı -hı. bu da buradan açık çağrı olsun e, yerden yüksek. Birçok grupla beraber çalışmak istiyor. Tek bir yoldan ilerlemek yerine. Hı hı. Mesela o Finlandiya örneğinden bahsettiniz. Onun e, birçok arkasında destekçi var. Hı hı. Biz e, sadece maddi değil, aynı zamanda mekan olarak veya grupla beraber çalışmak anlamında yine desteklerinizi bekliyoruz. Nerede ulaşacaklar? Bir web sitesi ee, var mı? Facebook'ta yerden yüksek, e, blog'ta Ece'de blog... <gülüyor> Yerden yüksek official.blogspot.com Harika. Acikmimarlık.blogspot.com adresinden de bunları tekrar paylaşacağız. Geldiğiniz için, bizi dürttüğünüz için ve yaptığınız şeyler için hepinize teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Yücel Yemez'e teşekkür ederiz. Eğlenemiyoruz. Radyo, televizyon, gazete, derdeler...